nasip etsin. Sohbetime başlamadan önce sizlere bir hadis naklederek başlayın. Aklıma gelmişken. Allah'ın diyor yeryüzünde gezen melekleri vardır. Bunlar ne yapar? Allah için bir araya gelip Allah'ı zikreden toplulukları ararlar diyor. Sonra diyor buldular mı birbirlerine muştularlar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 peki benim cennetimi görmüşler mi? Diyor. Melekler hayır diyor. Peki görselerdi, daha çok isterlerdi diyor. Peki benim neyimden sakınıyorlar? Cehennemimden. Peki görmüşler mi? Hayır. Görselerdi, oraya girmemek için herameli işlerlerdi diyor. Yapardık değil Yaparız. Ben onları diyor,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 Çünkü onlar diyor kiminle beraberse onları da ne yaparlar? İşlerler, ıslah ederler diyor. Allah bizi bu topluluklardan eylesin. Amin. Gelelim bugünkü sohbetimize. Seyirte çabuk başladın ya. Beni de bayma valla. Meselemiz zekat Haberin olsun. Evet. Bugünkü konumuz İslam'ın beş binasından bir tanesi. Yani zekat. Bektaşı'nın birine sormuşlar. İslam'ın şartı kaç? Bir demiş. Ya beş değil mi? Namaz bizde yok. Oruç hiç ulamaz. Hac zaten faz değil. E kala kala demiş, bir şahadet demiş. Evet. Bugünkü konumuz zekat. Hoca'ya sormuşlar. Zekat nedir? Ha. Namazı kılın. Orucu tutun. Hacca gidin.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 artık zekat ne yapılır verilmez diye insanlar oldu. Buna binaen heyle sünnet alimlerinden bir kısmı Allah onlara da rahmet etsin hata etmişlerdir. Zekatı vermeyen insan kafir olmuştur deyip ne yapmışlardır? Mürtet olmuştur diye fetva vermişlerdir. Mürtet ya da kafir olmaz. Sadece ne yapar? İnkar ederse zekat peygambere verilirdi. Peygamber de öldü. Artık zekat da kalktı derse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 Birincisi, mal vereceğiniz mal her neyse özünü anlatayım. Bir, üzerinden bir yıl geçmesi ve nisap miktarına gelmesi gerekiyor. Yani bir ölçü vardır. Ama e, bulunan definede ise ne vardır? Üzerinden bir sene geçmesi gerekmez. Nisap miktarına ulaşması da ne yapmaz? Gerekmez. Hemen beşte birini Allah yoluna ne yapacaksınız? zekat olarak vereceksiniz. Yani bir define bulursanız, bir hazine <gülüyor> bunun beşte birini anında ne yapıyorsunuz? Ve vereceksiniz. Yani Allah yoluna zekat olarak vereceksiniz. Anladınız mı? Define. Ama onun dışında ticaret malıdır, nisap miktarına ulaşmış bir maldır. Bunun üzerinden bir sene geçecek ve nisap miktarda ne yapacak? Oluşacak. Evet. Mallardan verilen bu miktarın zekat olarak isimlendirilmesi, verildiği malların artmasından dolayı ve bu manaya itibarıyla artması da malını da afetlerden nedir korumasıdır. Kardeşlerim, zekatı veren insanın hem malı hem de nefsini ne atmıştır, arınmış olmuştur. Evet. Zekat dedik İslam'ın 5 şartından neymiş? birisiymiş e, vermeyenlerin durumu Tevbe suresinin 34. ayetinde altını gümüşü veyahut e, bu malları Allah yolunda biriktirmeyenlerin alınlarından bölünlerinden ne yapacağız? Böğürtlerinden onları dağlayacağız diyor e, bu ayete binaen söylenme sebebinin biri de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 rejim ettiler. Sonra ikisine de güç yetiştiremediler. Ayeti dünyalık bir meta karşılığında ters düz ettiler. Bizde yok mu bu yahut şeyler? Çok. Bizde de var. Allah köklerini şey. Evet. Zekata tabi olan mallara geldiğimizde bu malların birine nakit veyahut altın ve gümüş gibi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 Yarım dinar zekat vardır demiştir. Şimdi bunu tercüme ediyoruz. Altın ve gümüşün nakdin nisap miktarı var mıymış? Varmış. Ve şartın birisi de neymiş? Üzerinde 20. bir yıl. Hadis bunu getiriyor. Altının nisap miktarı ise 20 dinardır. Şimdi 20 dinarı Türkçeleştirelim. Halk arasında altının nisap miktarı kaç gram? 80.91 Bildiğinizi söyleyin bakayım. zekat verip 85, ya. 85 dedi başka. 90. 97. 97 Ay, başka. 112. Ay, Neyse. Zorlamayıp lastiği patlatmayalım. 24 ayarsa 80. 85 grama eşittir. Bunu yazın kafanıza. 21 gramsa veya 22 gram birecik ayarı var ya ayarlı. 97 gram nisap miktarına eşittir. Şu zincirler 18 gram mı ayarı? Ayar. Ayarı. 18 ayarsa 113 gram nisap miktarına geliyor. 20 dinar. 24 ayarsa 85 21 ayarsa 97 18 ayarsa 113 grama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 Altın ve gümüşü hazine edip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı azabı hatırlat diyor. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer der ki yedin, yerin yedi kat altında olsa dahi zekatı verilen şey hazine yığmak değildir. Ne kadar açık da olursa olsun zekatı verilmeyen her şey hazine yığmaktır diyor.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 Resuluna aittir demiştir. Yine Ümmü Seleme anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Altından işlenmiş bir takı takınmıştım. Ya Resulullah bu hazine yığmak mıdır diye sordum. ve Vesselam zekat verilmesi gerekten miktara ulaşınca zekati verilen şey hazine yığmak olmaz demiştir. Bu iki rivayet yine Ayşe annemizden Esma'dan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 Ramazan ayı gelmese zekat bile insanların aklına ne yapmıyor gelmiyor. Halbuki zekat Ramazan'a has değildir. Zekat üzerinden bir yıl geçmişse sanki Müslümanların malları Ramazan ayında nisap miktarına ulaşmış gibi ne yapıyorlar o ayda veriyorlar. Ama bu da bir yerde şükür yani. En azından ne yapıyor? Hatırlıyorlar. Hatta Allah Resulü ve Vesselam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 emzikteki çocuklar olmasa bir damla rahmet ne yapmaz? indirmezdir. diyor. Yani rahmetin kesilmesi veyahut rahmetin yahut azap olması sırf zekatın verilmediğinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Zekati veren bir topluluk yağmur duasına kolak kolay çıkmaz. Evet. Demek ki altın gümüş zekatı ne yapılacak? Verilecek. Nisap miktarına ulaşan her şeyin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 Dereden su çekmiş bir şeyler yapmışsam 20'de bir neyi vardır? Öşürü vardır. Zekatı vardır. Ama sebzede, meyvada zekat yoktur. Kuldun, kuşun, gelenin, geçenin neyi vardır? Hakkı, var. Hakkı vardır. Sahabenin birisi birinin kulağını tutarak sürükleyerek Allah Resulü'ne getiriyor. Aleyhissalâtu vesselâm'a. Bu diyor bahçemde hırsızlık yaptı. Süleyman.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 Bir dişlemede bilmem ne kadar hak var. Ama yok. Demek ki kurdun, kuşun, gelenin, geçenin neyi varmış? <gülüyor> hak. Ama bu demek değildir ki bunu bilmeyen bir insanın olduğu bölgede git, bahçeye talan et deyin. Sonra, Ulan koca koca sakalları var, şunlar utanmazlar, hırsızlık yapıyor derler. Adamı çekin, konuşun, parayı teklif edin ve bu hadisi öğret. Eskilerse çoğu zaten bunu ne yapar? Bilirler. Çoğu bilirler. Evet, demek ki zekat malları da neymiş kardeşlerim? Üzerinde tarlanınsa bir yıl geçmesine gerek yokmuş. Mahsul çıktığında o tohumu ayırır, evinin yaşesini ayırır, kalandan da onda bir ya da yirmide bir ne yaparmış? Zekat veririm demiş. Bununla alakalı bir rivayet hatırlıyor musunuz?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 Gırtta bir, gırtta bir, diye gidiyor. Yok. Hepsinde gırtta bir değil. Gırtta bir değil. Bilmiyorum kafanızda tutabilir misiniz ama çoğu insanın zihninden gidebilir. Ama bunları çoğaltıp en azından elinizde bulundurabilirsiniz. Hayvan cinsinden biliyorsunuz deve. Başka? Koyun, Sığır. Koyun. Başka? koy. Bunların neyi vardır? Zekatı vardır. Hepsinin de nisap miktarı nedir? Farklı. Fark.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 zekat miktarının hesabına gidebilmemiz için kardeşlerim dokuz deve olmuşsa, yani beş deve olmuşsa, beşten dokuza kadar bir koyun. Ondan on dörde kadar iki koyun. On beşten on dokuza kadar üç koyun. Yirmiden 24'e yirmi kadar dört koyun. Yirmi beşten otuz beşe kadar bir yaşında dişi bir deve 36-45'te 2 yaşında dişi bir deve, 46-60'da 3 yaşında bir deve, 61-75 sayı ulaştığında 4 yaşında dişi bir deve, 76-90'da 2 yaşında iki tane dişi deve, eğer 91'den 120 arasıysa iki tane dişi deve, 121 ve fazlası her 40 devede iki yaşında bir dişi deve, her elli deve için üç yaşında bir dişi devedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden devenin zekatıdır. Günümüzde deve var mıdır? Her bölgede vardır. Her bölgede vardır. Mesela biz İzmir'e gittik, tam abdest aldık, namaz bulacağız. Arkadaşlardı ki yemek oturduk, sucuk yapmışlar, yedik. Deve sucuğuymuş.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 tane ulaştığında iki yaşını doldurmuş bir dişi sığır. 60 tane olduğunda bir yaşını doldurmuş iki tane sığır. 60 sığırın üzerinde her 30 sığır için bir yaşını doldurmuş bir erkek sığır. Her 40 sığır için de iki yaşını doldurmuş bir dişi sığır. Bu da zekatın nisat miktarıdır. Şimdi bunu paraya mı var? Paraya mı diyorsunuz? Ben bakıyorsunuz. Gelelim koyuna. Kaçta kaç? 41. Tabii, tabii, tabii. 61. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. kadar 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. bu 41.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 Evet. Evet. Demek ki koyunun zekatı da neymiş? <gülüyor> Buymuş. Allah hepimize hayır versin. <gülüyor> Hayvan ortaklığında da mal nedir? Böyledir. Kim kiminden hangi malda ortak olursa olsun, misabıkları neyse, kimin ne kadar malı varsa o neyi ne yapacak? O zekatı ne yapacaktır? Verecektir. Evet kardeşler. Ticaret mallarının zekatına gelince. Ticaret malları altın ve gümüş dışındaki emtianlar, gayrimenkuller, hayvanlar, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, makinalar, sanayi ürünleri, mücevheratlar ve bunlara benzer olarak ticarette veya ticaret yapılan her maldır. Hangisi giriyorsa ticaret malları kısaca kar amacıyla alışveriş yapılan her şeydir.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 İslamsa borçlu olarak birinin cenazesi geldiğinde Allah Resulü onun cenaze namazını kılar mıydı? Hayır. Eğer nisap miktarına böyle malları koyup da hesaplandığında borç düşülüyorsa bu ne demektir? Borcu ödeyecek parası var canım. Gidip ödeyecek. Evet. Ödemiyorsa o zaman Cetak bu kandırmadır. De. Yani her ne olursa olsun, o ayırdıysa onunla onu ödeyecektir. Vadesinde de olsa, sonra da olsa ne yapacak? O miktardan düşüyorsa, onu ne yapacak? Ödeyecek. Yoksa demek ki nisap miktarına ne yapmamış bu adam? Ulaşmamış manasındadır. Eğer ödemiyor da, oradan da düşüyorsa, aynı bu hileyi şeriyeye ne yapıyor? Gitmiş duruma düşer ki, bu bir hıştır. Yani şunu mu diyorsun? 3 çok yani? para ödeyeceği bir borç var, çıkarıyor. 3-10-1 yani bir bir bir borçlar mi? ve elinde tutuyor o parayı tutamabiliyorsun. Evet. Tamam, o evet. Kadar şey. Aynen öyle. Sermayesine düşükten sonra kalanlığı paradan ödeyeceksin. Evet. evet. Aynen öyle. Ama borcu düşüyorsa demek ki bu düştüğü borcu ne yapıyor? Ödemek zorunda. Evet. Ödemiyor. Bir dahaki zekat zamanına aynı borçlar vadeli devam ediyorsa bu bir aldatmadır. Aldanansa insanın kendisidir. Çünkü e, kurban bahsinde de geçtiği gibi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 eğer bunu çalıştırıyorsanız, ticari malınızsa akarı geliyorsa, Doğru. o zaman neyi vardır? Bunun zekatı nedir? Arabanın evin kirası arabanın varsa, arabanın var. Var. gelirin, akarın. Aslında yani kiraya, kiraya verdin, kiranın gelirinden. gelirinden. Gelirin zekat. Ama vermedin. 50 tane de araban olsa, istersen senden zekat ne yapıyor? İstemiyor. 50 tane evin olsa, istemiyor. Fakat bu evlerin kirası varsa, o zaman senin zekatını ne yapıyor?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 budur zekatı bunlara ne yapabilirsiniz evet. verebilirsiniz iki miskinlerdir miskin kimdir muhtaçtır ama bu muhtaçlığını hiç kimseye ne yapmaz evet. bildirmez hatta Allah'ın diyor kulları içinde diyor öyle miskin kulları vardır ki üstü başı perişan toz toprak içinde ama yarabb yarabb dese Allah onların duasını sözünü ne yapmaz yalancı çıkarmaz. Onları siz gidip bulacaksınız. Evet. Onlar ihtiyaç içinde olsa bile size ne yapmazlar? Sezdirmezler. Öyleyse siz onların ihtiyacını ne yapacaksınız? Gidereceksiniz. Zekatınızı ne yapacaksınız? Dolaşıp bulup vereceksiniz. Kıyamet alametlerinden birisi ne biliyor musunuz? Zekat bulacak kimseyi bulamayacağız. Hayırda hasenatta Rumların yani Hristiyanların Müslümanları geçeceği. Bugün bakın yeryüzünde nerede bir facia, nerede bir afet, nerede bir şey var. Kim götürüyor yardıma dikkat Kızıbaş. ettiniz mi? Ünef, o götürüyor. Rumlar diyor, götürüyor. Yani Hristiyanlar Müslümanları ne yapacak? Geçecek diyor. Halbuki bizim dinimizde en önde bizim gitmemiz gerekmez mi? İyilik diyor sizin diyor yönünüzü kıbleye dönme, doğuya batıya dönmeniz değil diyor. Asıl iyilik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 Hepsi senin diyor. Hemen adam alıyor. Sonra iman ediyor. Diyor ki Muhammed diyor bu kadar cömertse bize iman edersek kim bilir ne kadar beni Hemen iman ediyor. İman edince bu sefer dünyaya bakışı değişiyor. Fakir bir kardeşini görüyor. Yani hiçbir şey olmayan bir kardeşi. Elindeyekilerinin hepsini infak ediyor. Anladım şimdi diyor. Şimdi anladım diyor.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 mi meşgul etti etti, etti. şunu da yeni hatırladım. Tokat kebabını Yok. <gülüyor> <gülüyor> ve sofraya oturunca sahabeler korkuyla yeni iman eden arkadaşlarına bakıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seslenir. Bir iki lokma alıyor, çekilir yeni iman eden. Bunlar hayret ediyor. Allah Resulü diyor ki kardeşinize mi hayret ediyorsunuz diyor. O diyor sabah kâfirdi, bağırsakları da kâfirdi. Kâfir yedi bağırsakla yer, yine doymaz. Ama müminse bir bağırsakla yer diyor. Bakın, yani demin ki rivayetten birleştirmek istiyorum. İnsanın bedeni ruhuna tabi. Ruh kirlenmişse, kâfirse beden de doymuyor. Bedenin açılması, saçılması, etini göstermesi, hayasız olması, erkeklerin orasına burasına bir şeyleri takması, kirpi gibi olmaları, kadınların her taraflarına açılması, çıplak gezmeleri hep ruhunun pisliğinden. Erkeğin adaplı olması, kadının tesettürlü olması ruhunun temizlenmesinde. İşte bakın bir bağırsak kişinin imanıyla ve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 Malı başkası kullanacak. Değil mi? Niye? Ama Müslüman ne var? Cennet yani. var diyor, kılıcın kınını ne yapıyor? Kırıyor, öne doğru koşuyor. Onun için birisi aksırdığında onlar ne de? Çok iyi. Bin yaşadı. Müslüman, evet, tamam. Allah seni mağfiret etsin, Allah sana hidayet etsin de. Yani hep ahiretten alakadır. Onun için burada kafirin gönlü İslam'a ısındırılacaksa ona ne verilecekmiş? Sekat da ne yaparmış? Verilebilirmiş. Hani bazı kardeşler ben gavura vermem. Vermezsen verme. Ayet diyor. Verebilirsin işte diyor. Ama sen vermezsen verme. Sekiz sınıftan birine verebilirsin. Başka? Rikab yani köle. Boyunduruk altında olan köle. Onlar da efendisine diyetini ödeyip ne yapabilir? Azat olunabilir. Onun için verebilirsiniz. Bu da şu an düşmüş gibi. Çünkü İslam hakimi olmayınca bazı hükümlerde nedir? Düşmüş. Başka? Zengin bile olsa yolda kalmış. Borçlu, haciz duruma düşmüş yolda kalmışsa borçlulara zekat ne yapılabilir? Evet. Verilebilir. O da borcunu ödeyip ne yapsın? Müslüman düze çıksın. Bu yapılabilir. Ha senin alacağın var.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 halbuki bu sefer hiçbir şey yapmadım Allah bana ne yaptı bunu gönderdi diyor adamın vermiş olduğu zekat onların hidayetine ne yapıyor sebep oluyor evet yine fi sebilillah yani Allah yolunda mücahitlere zekat ne yapılır evet. verilir evet bunlar devletten maaş evet. almayan davet, tebliğ, emri bil maruf nehyanül münker gibi yapan sürekli dolaşan ve İslam'ı yüceltmek uğruna akınlar düzenleyen cihad edenlerdir. Buna hac ibadeti de dahildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah yolunda kullanılmak amacıyla beklettiğin deverin üzerinde hacca gitmen senin fi sebilillah yani onu Allah yolunda kullanmaktır buyurmuştur. Zekatın bir kısmı da neymiş? Cihad ehline verilebilirmiş Başka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 Ebu Said el Hudri naklediyor. <gülüyor> Allah kendisinden razı olsun. <gülüyor> İbn Mesut'un Allah onlardan da hanımından da çocuklarından da razı olsun. Hanımı Allah Resulü'na geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve Ne yapıyorsun dedeciğim? Namaz mı oluyor? Diyor ki benim malım var. Nisap miktarına ulaştım. Ben bunu kocama ve çocuklarıma verebilir miyim zekat olarak? Allah Resulü'lailesi salat ve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 verebilir. Kumasını bildiniz değil mi? Evet. Yani Türkiye'de olmuyor. Çünkü Türkiye'de tek evlilik psikolojisi vardır. Tek evlilik psikolojisi ile hareket edildiği için kuma olayı düşman olayıdır. Bununla alakalı bir de yapı da yıkma çabasına <gülüyor> <gülüyor> Tabi tabi. Ondan sonra evden de kovdur beni. Kendiniz yapın ben karışmam bu işlere. Bir kadın kumasına zekatı ne yapabilir?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 Hırsızlık. Hırsızlık. Adam senin namusuna da, malına da ne yapar? Göz diker. Ama düşün, zekatını ver oradaki fakire, fukaraya. Gördüğü yerde sana ne yapar? Saygı duyar. Malını korur. Hırzını korur. Senin haysiyetini korur. Ama yapmadığında ne yapar? Her şeyine senin göz diker. Sen dişinden tırnağından artırır, helal yersin, Ama o seni ne yapmaz? Bilmez. Bilmez.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 O da Allah'ın bize nedir? Bir ikramdır. Bu Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hanife olsun, Bukhari olsun, Ehli Sünnet'ten birçok alim olsun. Allah olsun hadislerinden o yerde geçerli olan ölçü neyse ondan verilir demiştir. Bu pirinçten, buğdaydan, arpadan, hurmadan, yoğurttan, keşten verildiği gibi bunların değer olan paradan da ne yapılabilir?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 bir günlük gıda ihtiyacından fazlasına sahip olan Müslüman'a vermek nedir? Vaciptir. Evet. Yani burada da aslında ee, kurbanı kim keser? Müslüman. Gücü yeten. Gücü yeten Müslüman. Gücü yetip de kurban kesmeyen bizim namazgahımıza ne yapmasın? yaklaşma. Burada da fıtır da sana bırakıyor. Gücün yetiyorsa Ver. Zaten ya verirsin ya alırsın. Almak da ibadettir. Vermek de nedir? İbadettir. Fakirin nankörü nereye girer? Zenginin müslifi aynı kardeş kardeş girerler. Biri nankörlükte, biri müslüflükten. Kucaklaşır girerler. Onun için samim olan Müslüman birisi vermekten imtihan olur. Birisi de nedir? almakla. ikisinde birbirine bu konuda üstündüğü yoktur. Çünkü bu dilenmeyle şu konumuna ne yapmaz? Girmez. Allah birini mallan imtihan eder, birini de ne yapar? Fakirlikten imtihan eder. Bu kadardır. Bunda birisi gurur yapmayacak, birisi de ne yapmayacak? Verirken öbürünü ezmeyecek, kibirlenmeyecek. Ölçü bu. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Nafakasına ek olarak erkek hanımının fıtır sadakasını vermekle yükümlüdür. Yani bir erkek eşinin çocuklarının nafakasını ne yapar? Yani fıtır sadakasını verebilir. Evet. Burada e, ölçü şudur. Erkek nişanlıysa yani onunla zifah yapmamışsa onunkini vermekte mükellef değildir. Sadece yani karısıysa birliktelerse onun Mihlini, şey fıtırını ne yapar? Verir. Yine e, fıtır sadakasını miktar dedik her şahıs için e, yarım ölçek yaklaşık 2, lira, 2 litre ya da 3,5 kilogram buğday veya ölçek kurma, kuruyucu bunlardan ne yapılır? Verilir. E, fıtır sadakasının verilme zamanı bayram namazından önce dedik. Kimlere verilir?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 ayırmasın, tamam. razı olduğu amelleri, işlemeyi hepimize nasip etsin. Tamam. İsterseniz bir iki nokta var. Ee, kadın kendi malından kocasının izni olmadan sadaka ne yapabilir? Verebilir. Verebilir. Verebilir. Ama e, kadın, bırakayım mı hisseder? İyi hocam benim için ben konsantrelim tamam. <gülüyor> ee, konsantrella... Kadın, kocasının malından izni olmadan Veremez böyle bir ifade var. izni olmadan verebilir. Olmayacak, Yok. Olmayacak. Sadaka. Şimdi verir mi, Ver. veremez mi? Ortasını bulalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verir iki de ecir vardır diyor. Hem onun malını koruyup kollamaktan, hem de e, sadaka evet. vermekten, hem de kocasının malını vermekten. Şimdi üç şey e, saklanamaz. Ateş, su ve tuz. Bu geldi mi yok ne yapamazsın? Diyemezsin. Diyemezsin. Yine hadis-i şeriflerde yani kuvvetli geldiği için kadın, kocasının malından izni olmadan verebilir şeyine gidiyorum ben. Onu kabul ediyorum. Dilenci diyor aç sırtında bile gelse ne yapın? Geri çevirmeyin. Birisi size gelmiş Allah razı için diyorsa keçinin tırnağı bile olsa eline tutuşturun diyor. Onlar burada e, sizden dilenebilirler at sırtında bile ama mahşer yerinde elsiz ve yüzsüz ne yapılacak? Haşrolunacak diyor. Onlar diyecek ki Ya Rabbi bizim elimiz de vardı yüzümüz de. Evet ama siz benim adımı kullandırarak insanlardan ne yaptınız? Yüzsüzlük yaptınız. Bu da ilk cezanız budur diyecek diyor. Öyleyse bize düşen sadakayı verme. Kadınlar da kocasının izni olmadan sadaka ne yapabilir?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 En son bir gün diyor ki hanım diyor ben diyor rahatsızım beraber tuza gidelim tamam at nerede kaldıysa karıyayı teklettiriyor teker nereye düştüyse karıya çıkarttırıyor tuz kadına dolduruyor kadın bin bir meşakkatli sene geçiyor hanım tuz bitti mi dolu diyor iki sene geçiyor ağzına kadar dolu diyor üç beş kadın hiç mi bitmedi ağzına kadar dolu diyor yani kadın Bol kepçeyle veriyorsa bir meşakkate soktuğunu onun önü ne yapıyor? Takdiye kesilir. Böyle de bir formül uygulayabilirsiniz. Evet. Ev. Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi. Evet. Bir de bol nasıl şeylerden verilmesi daha mutlu değil anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize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 Bilmeseniz bile lazım olduğunda gerekli yerlere bakıp ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Anlayamadığınızda zaten soruyorsunuz. Bizimki nedir? Sadece hatırlatmadır. Allah ilminizi gayretinizi artırsın. Amin. Ve Rabbim amelleri yüzüne atılanlardan bizleri eylemesin. Sümaneke Allahümme bihamdike Eşheden la ilahe illa ente Estağfurike ve tuğbilek Elhamdülillahi <gülüyor> rehmatü